Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız yeniden ve bugün e, doğal olarak hukuk güvenliğinin doğrudan kendisiyle ilgili e, bir konuyu ele alacağız ve bu da E, ayın 19'unda e, 14. yılı dolan Hrant Dink'in ölümü ya da Hrant Dink ile ilgili soruşturma ve kovuşturma e, bunun e, ne anlama geldiği ve Türkiye açısından önemine kısaca değinmeye çalışacağız. Ben e, kısaca bir e, soruşturma ve E, dava kovuşturma süreçleriyle ilgili bir kısa bilgi vereceğim. E, Aynur Hanım e, belki de amma günü, e, ayının 19'unda yapılan günü ile ilgili e, küçük e, aktarmalar yapacak. Ve sonunda aslında e, bu davanın bir anlamda bugünkü noktaya gelişiyle ilgili de Hrant e, Türkiye kararı konusunda İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanımız ve programımızın her zamanki e, emektarı Türkçe Duygu Köksal arkadaşımızdan e, kararla yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi rant kararı ile ilgili e, önemli noktaları, ana başlıkları e, konuşacağız. E, e, isterseniz önce e, Aynur Hanım e, 19'undaki toplantıda e, Raker Hanım'ın ve e, Bayan Demirtaş'ın konuşmalarında önemli gördüğünüz noktaları e, siz aktarın. Sonra ben de süreci aktarayım. Duygu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese selamlar. Merhabalar ben de herkese iyi günler diliyorum. Sevgili Raquel Dink 23 Ocak 2007'de bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz kardeşlerin diyordu. Bu 19 Ocak'ta kaç sene geçti üzerinden 2007'den beri 14 sene geçti. Daha değişik bir konuşma duyduk kendisinden. sistemi çok büyüktü haklı olarak. 14 yıldır adaleti enişilemedi. Davalar önce açılmadı sonra geç açıldı. Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet tanımlaması, betimlemesi yaptı. Ve bir garip devlet görüntüsü olduğuna dikkat çekti. Ve temiz eller böyle mi olur? Bu virüs hangisi bununla temizlenir diyerek soru sordu. Gerçekten hepimizin e, bu 14 yıllık süreci e, nasıl yaşadığımızı tekrar gözden geçirmemiz lazım ve bugünlerde karar çıkacak. Bahar Abi'nin o yüzden anlatımları önemli. Sevgili Başak Demirtaş ise konuşmasında e, 23.5 Krantin Kafıza mekanı üzerinden seslenmişti. Adaleti arıyoruz. Avuçlarımızdaki avuçlarımızdan kayıp giden barışı arıyoruz. Gülüşümüzü kaybettik, neşemizi, yaşama sevincimizi. Yine toplandık, yine arıyoruz, yaslıyız, bitmiyor matemimiz, bitmiyor. Çünkü cenazemiz halen yerde dedi ve konuşamıyorum okurken bile ben çok etkileniyorum bu konuşmadan. Ve e, acımızın hala taze olduğunu e, bir kere daha e, dile getirdi. Adalet arayışı ne noktada? Ben daha fazla konuşmayayım. Bari ne demek ister? Nasıl süreci özetlemek ister? Bilemiyorum. Buyurun efendim. Şimdi herkes de soruyor, basında da sordular. 14 yıldır niye bu dava sonuçlanmadı diye. Öncelikle ifade edelim ki davanın sonucuna sonuna yaklaşıldı. Çünkü artık kamu görevlileriyle ilgili açılan davada sanık savunma, alınmasına devam edecek. Ee, planlanan oydu ki bu yıl sonuna kadar bu konuda bir karar vermekte ama işte sanık savunmaları nedeniyle e, bu biraz uzadı. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta bir karar çıkmayı bekliyoruz. Peki niçin bu kadar bu dava 14 yıldır uzadı? Birincisi e, Ogün Samas, Yasin Hayal, Erhan Tuncel dediğimiz 3 ana tetikçi diyorum ben bunlara ve onların yanında birçok e, mahalle arkadaşı veya Trabzon'un belli insanlarıyla ilgili dava açılmıştı. Bu dava e, önce karara bağlandı ve bu kararda işte e, özellikle e, tahammülen öldürmeye yönelik e, Hrant suikastiyle ilgili mahkumiyet kararları verildi. İşte Erhan ile ilgili E, bu öldürmeye ilişkin karar verilmedi. Ama e, asıl önemlisi burada bir örgüt suçu yok. Örgüt olduğunu dair dosyada delil yok denilerek berat kararı verildi. Biz hem Erhan Tuncel'in e, bu cinayette asli fail olduğuna ilişkin e, itirazlarımıza hem de bunun bir örgüt ile yapıldığına ilişkin E, temiz e, açıklamalarımızı yaptık. Yargıtay işte, e, hem e, özellikle bu davayla birleşen McDonald's 2004 yılındaki McDonald's cinayetinin dosyası ile ilgili e, sanıklara verilecek mahkum kararları konusunda hem Erhan Tuncel'in bu olayda sorumlu olduğuna ilişkin hem de olayda bir örgüt vardır ama bu 220. madde yani suç işleme örgütü diye bir bozma verdi. Bu dava devam ederken e, biz e, kamu görevlileriyle ilgili soruşturmaların e, sürdürülmesiyle ilgili çabaları sürdürmekteydik. Niçin? Çünkü e, kamu görevlileriyle ilgili, işte bazılarında kamu görevine ilişkin suçlamalar diye e, valilikçe bazılarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilmediği için Bunlara karşı yasal olarak bölge idare mahkemelerine ve Danıştay'a davalar açtık ve bu izinlerin verilmesi gerektiğini söyledik. İşte tam burada bu izinlerle ilgili idare mahkemeleri istemimizi reddetti. Dolayısıyla burada sorumlu olabilecek veya sorumlu olduğu konusunda ciddi, emareler, kanıtları olan kamu görevlileri konusunda davaların önü kapandı. Kimdi bu kamu görevlileri? Bir, Trabzon'daki emniyet mensupları, emniyet müdürü dahil olmak üzere. Trabzon'daki jandarma komutanı başta olmak üzere, jandarmanın belli kademelerdeki işte yüzbaşısı, binbaşısı, istihbarat görevlisi, assubayları. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürü başta olmak üzere İstanbul Emniyet İstihbarat Dairesi ve oradaki bazı görevliler ve nihayet Ankara Emniyet e, istih, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve İstanbul Jandarması. Bunlarla ilgili e, idari yargı soruşturmaların önlü kapadı. Ama biraz sonra eee e, açıklayacağı gibi eee Krant ölmeden evvel ifade özgürlüğüne aykırı bir şekilde hakkında verilen mahkumiyet kararı, mahkumiyet kararının arkasından işte bunun e, yargıtayda ve hatta ceza genel kurulunda e, onaylanarak kesinleşmesi üzerine ifade özgürlüğü konusunda ihlal var diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru vardı. Ardından bu kamu görevlileriyle ilgili tıkanan, Yolun açılması konusunda da e, etkin soruşturma yapılmadı diye ve yaşam hakkıyla ilgili e, ahime başvuru yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda bir karar verdi. Dedik ki hem burada ifade özgürlüğü ihlali var, hem yaşam hakkıyla ilgili ihlal var, hem de bu davada aslında bütün sorumlu olabilecek kamu görevlileriyle ilgili de soruşturmalar açılmalı, davalar açılmalı, birlikte görünmeliydi bu davalar. diye Bu karar kesinleştikten sonra ceza yargılamasında yapılan değişiklik üzerine e, bu bir e, yeni delil niteliğinde sayıldığı için Ahim'in kararı. Biz savcılığa başvurduk. Savcılık genelde iki türlü karar verir. Bir, dava açar iddianame düzenler. İki, dava açmak için yeterli kanıt bulunmadığından e, kovuşturmaya yer olmadığı veyahut da dava açmaya, kamu davası açmaya yer olmadığı kararı verir. Oysa savcılık ilginç bir şekilde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi. Biz bu kararın aslında kovuşturmaya yer olmadığı kararı niteliğinde olduğunu söyleyerek bunu e, usuldeki itiraz yöntemine uyarak en yakın Ağır Ceza Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettik. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi burada itirazımızı kabul ederek kovuşturma soruşturma açılması gerektiğine karar verdi. Ve bundan sonra da çok ilginç belki benim yani neredeyse 45 yıla varan meslek hayatımda ilk defa rastladığım bir şekilde bu soruşturmayı yürüten savcı tarafından Ee, kanun yoluna başvuruldu Adalet Bakanlığı'na. Denildi ki işte burada Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu itirazı kabulü, kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmasına ilişkin karar yanlıştır, bu değiştirilsin diye Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Ve Adalet Bakanı ilk defa yine çok ilginç bir şekilde buna gerek yok, Eğer suçlu varsa suçluyu, suçsuz varsa suçsuzu yargılama sonucunda belli olacaktır diyerek e, savcılığın bu e, kanun yoluna başvurma e, veyahut da, e, yasa yoluna başvurma istemini reddetti. Bundan sonra önce kamu görevlilerinden e, Trabzon emniyeti, İstanbul emniyeti ve de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile ilgili dava açıldı. Bu dava sürerken arkasından da jandarma ile ilgili Trabzon başta e, jandarma komutanı, il jandarma komutanı ve oradaki yüzbaşı binbaşı e, assubaylarla ilgili dava açıldı. Arkasından e, daha doğrusu onlarla ve İstanbul Jandarması ile ilgili e, dava açıldı. Bir kısım İçlerinde hatta e, mülkiye müfettişleri ve devlet denetleme kurulu üyesi olan bazı kişilerle ilgili de soruşturma yürütülüp dava açıldı. Ve bu dava ilk tetikçilerin davasıyla birleşti. Ancak bu tetikçilerin davası dediğimiz dava yaklaşık 6 ay kadar önce e, ana bu birleşen 3 e, dosyadan ayrılarak e, karara bağlandı. Orada işte e, McDonald's olayındaki e, sorunlarla ilgili mahkumiyet kararları e, işte cinayetle ilgili Erhan Tuncel dahil olmak üzere e, olaya karışanlarla ilgili, e, suikastle karışanlarla ilgili mahkumiyet kararları verildi ve bunların 220. maddenin e, efendim bu e, kapsamında değerlendirilebilecek bir suç örgütünün yönetici ve üyeleri olmaları nedeniyle de farklı cezalar verildi. Oysa buradaki örgütün aslında bize göre Türk Ceza Kanunu'ndaki 314. madde olma, madde olması gerekiyordu. Çünkü bu gerek anayasal düzeni gerekse işte e, meclisin, hükümetin çalışmasını engellemeye yönelik bir e, örgütlenmeyi gerektiriyordu. Bu bakımdan bu kararı temiz ettik. Ne kaldı dosyada? 75-76 kişilik. E, Trabzon Emniyeti, İstanbul Emniyeti, Emniyet İstihbarat Dairesi'nin ilgili kişileri, e, Trabzon Jandarması, İstanbul Jandarması ve belli kamu görevlileriyle ilgili dava. Bu dava şimdi e, son aşamaya geldi. Ama bu davada ilginç olan bir şey vardı. Hrant Dink ölümünden Yedi gün önce yazdığı bir yazıda yani 12 e, Ocak 2007 yılında yazdığı yazıda kendisiyle ilgili sürecin neden böyle olduğunu açıklayan bir yazı yazmıştı. Çünkü dedi ki 22 Mart e, 22 Nisan e, 2004'te Genelkurmay'ın internet sitesinde Sabiha Gökçe'nin, bir Ermeni olduğuna ilişkin yazdığım yazı üzerine e, ciddi uzun bir e, yazı yayınlandı ve o gece ben bunun arkasının geleceğini düşündüm. Nitekim ertesi gün beni telefonla valilikten aradılar ve valilikten aradıktan sonra beni 24'ünde 24 Nisan 2004'te e, valiyet çağırdılar ve orada e, MIT mensupları olduğunu öğrendiğimiz bazı kişilerle benimle e, bir görüşme yapıldı. Hatta bu görüşmeye giderken elimizde bu konuya ilişkin bilgileri, belgeleri de getirin dediler diye yazdı Hrant. Biz de bu davada hem genelkurmayda bu açıklamayı kimin yaptığını hem genelkurmayın Milli Siparat Teşkilatı MİT'e nasıl e, ulaştığını yazılı mı, sözlü mü ve genel kurmay'dan da e, milli istihbarat teşkilatından da o zamanki e, Şenkal Atasagun e, dahil olmak üzere e, buraya görevlendirmenin hangi amaçla yapıldığını vilayette yapılan e, görüşmenin e, sonucunda hazırlanan raporun ne olduğunu burada görüşmelere katılan kişilerin ve İstanbul bölge e, mit e, görevlisinin tanık olarak dinlenmesini söyledik. Bu belli aşamalardan sonra 2019 yılında Mart 2019'da 14 Mart 2019 yılında bu kişilerin dinlenmesi konusunda mahkeme karar verdi. Ama arkasından heyet değişiklikleri oldu. Ve heyet değişikliklerinin arkasından en son yapılan heyet değişikliğinde başkan değişti ve bu başkan Birdenbire duruşmaları hızlandırdı ve daha evvel mahkemenin dinlenmesine karar verdiği bu e, varlilikte yani 24 Nisan 2004 tarihinde, Şubat da olabilir şimdi özür dilerim, e, yapılan e, görüşmedeki dinlenmesini istediğimiz tanıkların dinlenmesinden vazgeçti. Oysa bu çok önemliydi. Neden önemliydi? Şu açıdan önemliydi, Frank Dink'in yaşamı ve yaşam hakkı kadar devletin içinde karanlık olan bir takım odakların, hukuk dışı olarak düzenlenen bir takım planların ve nihayet bir insanın yaşamıyla sonlanan bu olayın aydınlanmasının ülkedeki hukuk güvenliği ve ülkenin geleceği için Çok önemli olması nedeniyle. Çünkü bu olaylar, siyasi cilayetler aydınlanmadığı sürece ki ben bunu başka yerde de örnek verdim. İşte Kemal Kürtmen'in Kemal Kürtmen. öldürülmesi, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, birçok öğretim üyesinin geçmiş dönemde öldürülmesinin olağanüstü rejimlerin gelişine işaret ettiğini, sıkı ve darbe rejimlerinin gelişine işaret ettiğini söyledim. Cumhurbaşkanının bir tarihte söylediği büyük devletler daha önceki tarihlerindeki yanlışlarını ortaya koymaktan ve bunları açıklamaktan, bunları e, aydınlatmaktan çekinmezler sözcüğüne de atıp yaptım. Gerçekten ülke büyük bir devletse Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu e, olayları aydınlatmalıdır ve bu aydınlanma aslında ülkenin geleceğinin aydınlanması. Ülkede hukukun, ülkede barışın e, güvencelenmesi açısından önemlidir. E, i̇şte bu tefsit hakat taleplerimizin reddedilmiş olması da bence bu sıkıntıyı, e, bu e, önümüzde aşılması gereken, bu davanın tam olarak aydınlasılması için aşılması gereken e, bir e, şeyi, engeli kapattı bu islemlerimizin reddedilmesi. Ama e, yine bu kamu görevleriyle ilgili açılan e, soruşturmanın ve arkasından davanın ve bugün nihayet 14 yıl sonra karara bağlanma sürecine gelen davanın kapısını açan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Frant Türkiye kararıydı. İşte bu kararla ilgili belki de önemli başlıkları e, e, Duygu Köksal arkadaşımız bize anlatacak. Öyle değil mi Duyga Hanım? Evet. E, DİN kararı üzerinden e, ben de birkaç cümle söylemek isterim e, bu yargılamanın ışığında. Şimdi 2010 tarihli bir karardan bahsediyoruz aslında e, DİN kararından bahsederken. Tabi e, hala Bakanlar Komitesi önünde icrası bekleyen bir karar DİN kararı. Tabi bu icranın takip meselesi bu yargılamanın nasıl yürütüldüğü ve sonucuyla da çok bağlantılı. Bu çerçevede e, şunu söyleyebiliriz, kesinleşmesinden itibaren aslında... E, işte sizin başvurmuş olduğunuz yeniden yargılama, daha sonra bu talebin reddi, daha sonra itirazın kaldırılması vs. E, bu çerçevede bugüne kadar geldiğimiz süreçte aslında bir aşama kaydedilmiş durumda sizin de aktardığınızdan benim çıkardığım. E, elbette ki e, bu DİNK kararının gerçekten Hrant e, DİNK ile ilgili başvuruda verdiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2010 tarihi kararının gerçekten icra edilebilmesi için... E, Burada belirlenen ilkelere ve çıkartılan tespitlere uygun bir e, yargılamanın ve etkin bir yargılamanın ve etkin bir soruşturmanın e, yürütülmüş olması gerekiyor. Şimdi sizin bahsetmiş olduğunuz mesele ceza muhakemesi kanunu 172. maddesinin 3. fıkrası. E, belki dinleyicilerimiz hani bu, bu konuyu merak ediyor olabilir. Siz zaten aktardınız ama ben de üzerinden geçmiş olayım. E, her nasıl ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir başvuruyla alakalı vermiş olduğu bir ihlal kararında işte ceza yargılaması kapsamında CMK 311 gereği yeniden yargılama talep edilebiliyorsa da e, ceza soruşturmalarıyla alakalı verilen kovuşturmaya yer olmadığına yani takipsizlik kararlarıyla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu etkin soruşturma yapılmadan e, bir kararın verildiğine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş bir ihlal kararı üzerine 172. maddenin 3. fıkrası ceza muhakemesi kanununun bize 3 e, e, ay içerisinde kesinleşmiş karardan itibaren Tekrar soruşturma açılması konusunda talepte bulunma hakkı veriyor. E, bu süreçte bu şekilde başladı zaten. Sizin zaten detaylı olarak izah ettiğiniz şekilde. Şimdi geldiğimiz bu aşamada peki din kararında ne söylenmişti ve bu soruşturma tekrar açıldı, yargılama başladı. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor bakanlar komitesi önünde derdest olan din kararı çerçevesinde? Din kararında yaşam hakkıyla alakalı iki ihlal vardı. Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi bu iki ihlalden birincisi e, maddi açıdan ihlal yani olayın gerçekleşmesine e, Hrant Dink'in öldürülmesine giden süreç ve öldürülmesiyle alakalı devletin e, yükümlülüğü çerçevesinde bir ihlal kararı vardı. Aynı zamanda da bir usulü ihlal kararı vardı yani öldürülmesinden sonra devlet makamları tarafından etkin bir soruşturma yürütülmediği ile alakalı bir ihlal kararı daha verilmişti. Biz buna hem maddi hem usulü cepheden verilen iki ihlal kararı diyoruz aslında. Şimdi bir diğer boyutu da çok çok önemli olan ki Bahri Bey zaten bunun da altını çizdi. Tüm bu olaylara yani yaşam hakkı ihlaline tebebiyet veren duruma sebep olan asıl mesele aslında ifade özgürlüğünün ihlaliydi. Ve bu e, kararda e, Hrant Dink ile alakalı olan başvuruda da, Yaşam hakkının yanında aynı zamanda ifade özgürlüğünün de ihlaline karar verildi. Fakat çok önemli olan noktası şuydu, daha önce biz bunu özgür gündem davasında görmüştük. İlk olarak orada söylemişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ifade özgürlüğünün e, pozitif yükümlülük boyutu. Yani sadece ifade özgürlüğü ihlal edildi mi edilmedi mi meselesinden ziyade ifade özgürlüğünün korunmasında devletin gereken pozitif hükümlülükleri yerine getirip getirmediğine ilişkin e, incelemeyi de ilk özgür gündem davasında görmüştük daha sonra da ranting davasında gördük ve buradan ifade özgürlüğünün pozitif yükümlülükler boyutuyla da ihlal edilmiş olduğuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar verdiğini görüyoruz. Bu ne anlama geliyor peki? Şimdi az önce yargılamadan bahsedildiğinde e, Bahri Bey çok önemli iki e, husus üzerinde durdu. E, soruşturma makamının önceki iradesi hani soruşturmayı kovuşturmaya geçme ile ilgili olarak iddianamenin düzenlenmesi düzenlenmemesi ile ilgili tutum daha sonra yargılamanın başlaması ve bunu takip eden aslında Totalde baktığımızda 14 yıllık süreçte e, halen işte sorumluların tespit edilmeye çalışılması, belirlenmeye çalışılması, faillerin bulunması ve cezalandırılmasına ilişkin geçen uzun bir süreçten bahsediyoruz. Geldiğimiz aşamayı zaten az önce dinledik. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaşam hakkının usulü boyutuyla ihlalinde e, tespit ettiği bazı noktalar vardı. E, bu noktalardan bir tanesi e, takipsizlik ile sonuçlanması, işte Trabzon Emniyet ve Jandarma Sorumluları, İzm, İstanbul Emniyet e, sorumlularına karşı başlatılan soruşturmaların en başta e, ihlal kararı öncesiyle bu başvuruya sebebiyet verecek şekilde takipsizlik kararıyla sotiluşlanması ve ihmalleri göre, görülen kişilerindeki emniyet müdürlüğü çerçevesinde ve devlet makamları çerçevesinde bu kişileri belirleme ve bu ihmalleri de yaptırım altına alma amacıyla etkili bir soruşturma yürütme yükümlülüğünü aslında ee, ihlal edildiğine karar vermişti usulü boyutuyla. Bir nokta daha vardı burada faillerin belirlenmesi ve e, sorumlu tutulmasının yanında çok önemli bir boyutta şuydu, etnik kökene dayalı nefret suçlarını engellemek açısından da devlet makamlarının, özellikle emniyet yetkililerinin kendilerinden beklenecek bütün önlemleri alma yükümlülüklerini yerine getirmiş, E, sayılmaları için de titizlikle hareket etmesi gerekirdi diyor devlet makamlarının. Bakın burada altı çizilmesi gereken çok önemli bir mesele var. İfade özgürlüğünü kullanmış olmasından bir gazetecinin e, öldürülmesine kadar geçen süreçte e, aşırı miniyetçilerin hedefi haline gelmesi ve getirilmesiyle etnik kökene dayalı nefret suçlarını engellemek için devlet makamlarının kendilerinden beklenebilecek bütün önlemleri alma yükümlülüğü ve bunu titizlikle yapmaları yükümlülüğüyle alakalı e, ikinci maddenin yani yaşam hakkının usulü boyutuyla ihlalliğine karar verirken bu kriteri de dikkate aldığını görüyoruz. Şimdi bu e, nefret e, suçlarını engellemek yani etki, et, etnik kökene dayalı bir ayrımcılık ile e, başlatılan Ee, bu karalama kampanyası ya da hedef gösterme sonucunda bir gazetecinin öldürülmesinde elbette ki altı çizilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de ifade özgürlüğü boyutuydu. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu çerçevede de önemli bir karara imza atmış oldu. Dediğim gibi az önce e, bu çerçevede eee iddia şuydu başvuruda e, konu edilen burada kendi yayınları sebebiyle eee Yargıtay'ın onamış olduğu ifade özgürlüğünü kullandığı fakat hakkında verilen mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onanmış olması sonrasında aşırı milliyetçi gruplar tarafından hedef haline getirilmesi ve sonunda da e, bu gruplara e, mensup bazı kişiler tarafından öldürülmüş olması dolayısıyla da ifade özgürlüğü boyutuyla da e, devletin pozitif, pozitif hükümlükleri anlamında bir E, ihlal iddiası vardı. E, bununla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demokratik toplumda gereklilik incelemesini yerine getirdi. Bunun içerisine e, devletin pozitif yükümlülüklerini de dahil etti ve şunu söyledi aslına bakarsak bu e, kamuoyunun önemli bir bölümüne ters olsa da hatta şaşırtıcı ve rahatsız edici nitelikte olsa bile ilgililerin fikir ve düşüncelerini korkusuzca ifade etmelerine izin verme Zorunluluklarını yükler aslında kamusal tartışmaya katkıda bulunan ifadeler. Devlete böyle bir zorunluluk, böyle bir pozitif yükümlülük yükler. Ve bu çerçevede de güvenlik güçlerinin aşırı milliyetçi bir grubun saldırılarına karşı gazeteci Zink'in yaşamını korumadaki ihmallerini, hiçbir üstün toplumsal gereksinime dayanmayan mahkumiyet kararını Yargıtay'ın onayladığı, Ya, mahkumiyet kararıyla birleşerek aslında hükümetin ifade özgürlüğünü korumasındaki pozitif hükümdülüklerini ihlal etmiş olması e, sonucuna varıyor ve ifade özgürlüğünü de ihlal ettiğini söylüyor. Şimdi biz bu kararı çok yakın zamanda verilmiş başka bir kararda daha görüyoruz. Bu karara yap, yapılan bu anlamdaki e, tespitleri. Benim için çok önemli bunu zikretmek. E, Kamoğlu ve Orhan Kamoğlu ve Orhan kararı çıktı kabblolu ve oran kararında 2018 yılında verilen ilk kalu ve oran kararından bahsediyorum. Burada da başvuruculara ilişkin e, e, yayınlamış oldukları bir rapor sebebiyle ifade özgürlükleri çerçevesinde hedef gösterilmeler hedef gösterilen bir takım açıklama yapmaları nedeniyle e, kişilik haklarına yönelik saldırılarla alakalı bir karardı. Bir başvuruydu bu. Ve Kamoğlu ve Orhan kararı da Granting davasına bir atıf vardı. Ve orada şunu söylüyordu. E, demokratik tartışma ortamına katkı sağlayan ve hassas kabul edilen bir takım toplumsal e, tartışma ortamına katkı sağlayacak konularla ilişkili olarak düşüncelerin dile getirilmesi nedeniyle hedef göster Ya da ölüm tehditlerinin eşlik ettiği karalama kampanyalarına hedef olmak sonrasında aşırı milliyetçi bir kişi tarafından öldürülen Hrant Dink'in unutulmaması gerektiğine dikkat çekti mesela bu Kaboğlu Orhan kararında. E ve bu çerçevede yine aynı kararda şunu söylüyor çok önemli olduğunu düşünüyorum ben dinleyicilerimiz açısından da bunu zikretmenin ve iletmenin e, önemli olduğu kanaatindeyim diyor ki Ee, başvuru konusu yazılarda, ifade özgürlüğüne ilişkin ee, yazılarda başvuru sahiplerine yönelik sözlü saldırılar, fiziksel tehditler, karalama kampanyaları ve hedef göstermeler entelektüel kişiliklerini bastırmaya, onları küçük düşürmeye, aşağılama ve fikirlerini savunma iradelerini kırma amacıyla korku, ızdırap ve savunmasızlık duygusu uyandırmaya yönelik olarak değerlendirmiştir. Bakın bu çok önemli bir tespit. Bu hakikaten ifade özgürlüğünü her türlü barışçıl yöntemlerle, şiddete başvurmadan, demokratik yöntemlerle sadece ifade özgürlüğünü kullanması, kamusal tartışmaya katkıda bulunmuş olması dolayısıyla bir takım kişilerin, dediğim gibi altını tekrar çiziyorum, nefret söylemine varmadan, şiddet kullanmadan, sadece kamusal tartışma ortamına, katkıda bulunmak amacıyla, ifade özgürlüğünü kullanan, eleştiren ee, entelektüel kişiliklerin diyelim e, ya da bireylerin, herhangi bir bireyin e, bu çerçevede hedef gösterilmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında nasıl değerlendirileceğine ilişkin Hrant Dink davasından süre gelen bir içtihadın yansımasını biz Kaboğlu Oran davasında da, Kaboğlu Oran kararında da görüyoruz. Şimdi, o yüzden benim şimdi söylemek istediklerim <gülüyor> bu kadar. Sizin sorularınız olursa, ilerleyelim isterseniz. Duygu Hanım, aslında Kaboğlu Oran'da biliyorsunuz bu açıklamaları, O zaman Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu'nun başkan ve üyeleri olarak yapmışlardı düşünün. <gülüyor> ve <gülüyor> ve e, daha sonra bu kendilerine yönelik bu saldırılar başlayınca e, devlet onları korumadı ve bu görevlerinden aldı aslında. Israrla evet. orada kalıp onları koruma yani biraz evvel söylediğiniz gibi Bravo. pozitif yükümlülükler yerine getirilmiş olsaydı o zaman belki de eee Kraft olayıyla ilgili de işte bu gelişmeleri biraz evvel ifade ettim ve bu davayı ısrarla takip etmemizin amacının önemini ifade ettim. Birçok siyasi cinayetin önü alınabilirdi çünkü devlet bu tür şeyleri nefret söylemlerini önleyecek tedbirleri pozitif olarak almak gerektiğini bilmeli ve buna göre görevlerini yükümlüklerini yerine getirmeliydi. Tabii. Sahip çıkmalı. ifade özgürlüğüne. Çok doğru. Belki bu evet. davanın içeriğini de Haynur Hanım da biliyor. Yani birlikte o davayı evet, geçtik. Evet. E, bu Hrant'ın meselesine dönersek Anayasa Mahkemesi kararları da var tabii ki. Belki onları da anımsamakta yarar var. 2014 evet. yılında bu sefer Anayasa Mahkemesi etkili E, soruşturma yapılmadığından ihlal vermişti. Az önce sizin anlattığınız bu uzun sürecin sonunda işte e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı vermesi, ceza muhakemesi yasasının 172. maddesine 2013 yılında fıkra eklenmesi, İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkili soruşturma yapılmadığını tespitten sonra ve bu kararın kesinleşmesinden sonra 3 ay içinde suçun mağdurlarına tekrar başvurma olana ve bu başvurudan sonra da yeniden soruşturma başlatma yükümlülüğü Cumhuriyet Savcılarına yüklenmişti ve anlattığınız gibi pek çok kişi şu an yeniden yargılanıyor ama bu arada verilen takipsizlik kararları da olmuştu ve bunlara yapılan itirazlar reddolunca da Burant Dink'in avukatları yeniden Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuruda bulunmuş ve Elimdeki habere göre 18 Temmuz 2019'da başlığı yollara tüketilmediğinden bahisle bu sefer Anayasa Mahkemesi kabul edilmezlik vermiş. Önce davadaki değerlendirmenin mahkeme tarafından nasıl yapılacağının öğrenilmesi ve sürecin tamamlanması gerektiğine dikkat çekmiş ve etkili soruşturma hakkı bakımından ilginç bir değerlendirme. Bu bir sonuç yükümlülüğü getirmez, uygun araçların kullanılması yükümlülüğü getirir. Böyle bir hakkın olması illaki suçlanan kişilerin yargılatılması ve cezalandırılmasını içermez. Böyle bir hak yok sadece soruşturma yukurluğu var demiş. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey varsa onu dinlemek isterim. Ondan sonra İsterse da... Biz isterseniz bir müzik arası verelim ve ondan sonra da biz konuşacaklarımızı da bir programlamış oluruz. Bugün ben doğrusu yine Hrant'la ilgili bir müziği dinletmek istiyorum müzeycilerimize. Şimdi bugün Hrant'la ilgili bir müziği dinletmek istiyoruz. Metin Kemal Kahraman'dan Hrant'a Ağıt isimli göçmen kuşlar. Oh. Du küschädigst Du küschädigst rüzger du küschädigst denkige crawler Du kannst Jo, ama jok še dišti. Ama što dišti, Oh mm -hmm. no 95.0 Açık Radyo'da e, hukuk güvenliği programını sürdürüyoruz. E, son olarak Aynur Hanım e, Hrant'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararı sormuştu e, Duygu Hanım'a. Evet Duygu Hanım. E, şimdi şöyle bu noktada son dönemdeki tartışmalar da var. Bu bağlayıcılık ve aslında ihlal kararının giderilmesinin ne demek olduğuyla, ne, ne anlama geldiğiyle alakalı olarak. E, şimdi şöyle soruşturma E, yükümlülüğüne baktığımız zaman bu şu demektir. Evet soruşturma yükümlülüğü bir araç yükümlülüğüdür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu söyler zaten. Ama araç yükümlülüğünden kastımız şudur. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de anayasa mahkemesi'ne de başvurular e, şu demek değildir. Yani e, hünç almak ya da bir kişi mahkum olsun cezalansın diye bir başvuru yapılmaz. Cezalandırılsın diye. Soruşturma etkin yürütülür. Bütün ilgililer, failler tespit edilir. Failler etkin şekilde tespit edildikten, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir biçimde tespit edildikten sonra da olayda sorumluluğu olan kişiler hakkında bir ceza verilir, yaptırım uygulanır ya da sorumlulukların olmadığı tespit edilirse haklarında beraat kararı da verebilir, takipsizlik kararı da verilebilir. Kovuşturma yer olmadığına dair karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni soruşturma etkin soruşturma yükümlülüğü kapsamında ortaya koyduğu bu araç yükümlülüğünden kastımız budur. Yani şunu der etkin soruşturmanın yapılması için gerekeni yap. E, gereken yükümlülükleri yerine getir failleri tespit et e, sorumluluklarını tespit et ve sonuca git. Bu çerçevede bir etkin soruşturma yükümlülüğünden bahsediyoruz ama bu şu demek değil yani e, soruşturmayı aç hiçbir şey yapma Daha sonra da kapat çünkü bu son şükümlülüğü değil bu bir araç şükümlülüğü araçtan kastımız orada etkin bir soruşturma yürütmek zaten kişileri <gülüyor> tespit etmek faillerin sorumlulukları oranlarını belirlemek ve buna ilişkin Türk ceza kanununda ya da o devletin ceza kanunlarındaki ya da kanunlarındaki yaptırım neyse onu ortaya koyup cezasızlığa sebebiyet vermemek bakın bu çok önemli. Yani soruşturmadaki yükümlülüğün bir araç yükümlülüğü olması eşit değildir her türlü soruşturmayı aç ve cezasızlığa sebebiyet ver. Hayır burada altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi de cezasızlığa sebebiyet verilmemesi meselesidir. E bu nasıl olur? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararının gereğini yerine getirerek bir soruşturma yürütmektir. Örneğin çok önemli bir tespit yapayım. Gene Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından harekette. Yaşam hakkı ihlallerinde ya da işkence ve kötü muamele yasağı ihlallerinde hükümet açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasında örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu tip davalarda Ee, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasının cezasızlığa sebebiyet verebileceğini söylemiştir ve 46. madde çerçevesinde bununla ilgili gerekli yasal sorun e, yap demiştir örneğin. Yani bundan anlamamız gereken şu değil. Bugün gene bir Basında gördüğüm bir haberdi mesela. Bilmiyorum e, içeriğini ne kadar doğrudur değildir elbette ki detaylarını bilmediğimiz ve basına yansıdığı kadarıyla konuşuyorum şu an. E, tazminat yükümlülüğü mesela. E, tazminat yükümlülüğünü yerine ihlal verilmiş, tazminat verilmiş. Bunu ne şekilde yerine getireceğiz? E, hangi kriterlere göre yerine getireceğiz diye e, reform e, yapılacağına ilişkin bir basın haberi okudum mesela. Yani şimdi şudur mesele. Bugüne kadar biz hiçbir devleti bu anlamda eleştirmiyoruz. Bir Rusya örneği vardır. Yukos e, Oil davasıyla alakalı. Onun dışında devletler ihlal kararı verilir, tazminatı öder. Devletlerin e, yerine getirmediği yükümlülükler genelde bireysel ya da genel tedbirlere ilişkin yükümlülüklerdir. İşte tahliyedir, işte iç hukuktaki kanunları değiştirmeli tavsiye ediyorum. Bu ihlalin giderilmesi için dediği yükümlülüklerdir. Şimdi bir de şunu tartışmaya başladık. Tazminatı nasıl ödeyelim? Şimdi tazminatı nasıl ödeyelim mi, tartışmanın bir manası yok. Çünkü ihlali gidermenin yolu ödenen, e, ta, tayin edilen tazminatın ödenmesidir. Artı diğer bireysel ve genel tedbirlerinde yerine getirilmesidir. Hani bunun tartışılacak bir tarafı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de e, şunu duyuyoruz. Çok sıklıkla onu söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi'nin bununla alakalı son dönemde kararlar çıkmaya başladı. İşte mesela ceza muhakemesi kanunun 311. maddesi uyarınca e, yargılamanın yenilenmesi için ahim kararı sonrasında başvuru yapılıyor. Mahkeme reddediyor mesela <gülüyor> başvuruyu, talebi açmıyor mu? Yargılamayı yeniden başlatmıyor. Şimdi bununla alakalı Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Bağlayıcılıkta hareketle. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır. Ve burada ihlalin giderilmesine yönelik olarak yargılamanın yeniden başlatılarak yapılması gerekir. Ha burada şu da var. Bakın onu söyleyeyim. Yani bunun altını çizmek gerekir. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, diyelim ki Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekçesiz bir karar sebebiyle bir ihlal kararı verdi adil yargılanma hakkında. Ee, burada yeniden yargılama sonrasında böyle bir kararın giderilmesi için bu karardaki ihlalin giderilmesi için bir yargılama yapılıyorsa ha ilk derece mahkemesi ya da iki, yüksek mahkeme istinaf her hangi mahkeme sebebiyet verdiyse bu ihlale Yargılamayı yapar, gerekçeli bir şekilde yeniden mahkumiyet kararını ortaya koyar. O ayrı bir meseledir. Ama biz şunu söyleyebilmeliyiz. Mahkeme yargılamasını etkin şekilde yapmıştır. İhlali gidermeye yönelik bütün önlemleri almıştır. Sonucunda gerekçesini yeterli ve uygun şekilde yazmıştır. Mahkumiyet kararını vermiştir. Bunu Ama yürüyorum. işte tam da, tam da bu noktada önemli olan ihlalin giderilmesi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununun 50. maddesi e, Anayasa Mahkemesi tarafından bir ihlal tespiti yapıldığında e, ilk derece mahkemesine düşen görevin ihlali gidermek olduğunu çok açık bir şekilde yazıyor. Ama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı mesela bir makale yazmış Mehmet Uç'un. Bağlayıcılığın ne anlama geldiğini nasıl bir sonuçta olduğunu söylerken insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 46. maddesi asla esastan kesin bir bağlayıcılık içermemektedir. İnsan Hakları Mahkemesi'nin ya da Anayasa Mahkemesi'nin ihlal tespiti sadece yeniden yargılamaya ve yeniden değerlendirmeye yol açar diyor. Halbuki bu çok eksik ve yetersiz bir yaklaşım. Önemli olan yeniden yargılama sonunda ihlali gidermeye yönelik bir çözüm bulunması. Bakın bugün Tabii. Enis Berberoğlu kararı çıkacak. Biliyorsunuz Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi ihlal kararı çıkacak saptadığı halde ve dosyayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği halde 14. Ağır Ceza Mahkemesi e, yeniden yargılama yapmaya yer olmadığını dedi. Düşünebiliyor musunuz? yani Mehmet Uç'un söylediğinden daha geri bir şey yaptı. Yeniden yargılama yapmadı. İtiraz makamı olan 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise yeniden yargılama yapılması gerektiğini kabul etti ama bu e, ihlali giderecek olan makam ben değilim. Biz ilk derece mahkemesiyiz. İhlali bölge adliye mahkemesinin kararı e, en son karar verdi. O gidermeli diyerek topu 15 beşer şey bölge adliye mahkemesinin e, ikinci ceza dairesine atmıştı. İşte avukatlar yeniden başvurdular. Anayasa mahkemesi kararları kesindir ve bağlayıcıdır. İlk derece mahkemeleri uymadı diyerek bugün öğrendiğimize göre basından anayasa mahkemesi gündemine almış bu başvuruyu. Evet. Bakalım ne diyecek yani bağlayıcılığı anayasa mahkemesinin nasıl değerlendireceğini çok merak ediyorum. Evet, evet önemli bir başvuru olacak. Evet e Bir de Atilla Taş var Duygu Hanım, Atilla Taş'la ilgili bir ihlal kararı çıktı, o konuda neler evet. söylemek istersiniz? Şöyle Atilla Taş'la alakalı kararda benim çok çok önemsediğim, e, daha önce de e, akademik olarak da aramızda paylaştığımız Bana göre ifade özgürlüğü boyutuyla zaten içtihadın teprarı bir karar. Ee, o yüzden e, ama tweetleri ve e, bir dergide olan yazıları sebebiyle ve asıl olarak sosyal medyadaki tweetleri sebebiyle aslında bir yargılama konusu edilmesi söz konusuydu burada. Bu açıdan önemli e, tabii ki ifade özgürlüğü e, dengesinin e, ele alınması anlamında tweetler ve sosyal medya paylaşımları açısından. Ee, ama ben, ben bu davada e, açıkçası soruşturmanın e, kısıtlama kararı çerçevesinde soruşturma dosyasına avukatın erişimiyle alakalı şikayet. E, herkes bunu adil yargılanma hakkıyla alakalı şikayet olarak bilir ama bu e, tutuklama sürecine etkin itiraz yoluyla alakalı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5-4 e, düncü maddesi şikayetidir. E, bununla alakalı bir ihlal karar vermedi eee kısıtlama kararı nedeniyle soruşturma dosyasına erişim bakımından eee fakat müthiş bir karşı oy var. Yani yaklaşık ben bastım işte 11 sayfalık, 12 sayfalık bir karşı oy var. Eee burada şunu takip olacağız. Nereden? Kim vermiş? Kadir Litvanya'lı vermiş. 3 <gülüyor> hakim bizim hakimimiz değil. 3 hakim vermiş. <gülüyor> Bakalım kim vermiş. Bizim hakimimizin burada karşı oy yazısı yok bu sefer hmm. e, fakat 5-4 açısından enteresan bir tartışma var çünkü biz hep şunu konuşuruz kısıtlama kararıyla alakalı olarak kısıtlılık kararıyla alakalı olarak soruşturma evresindeki e, Almanya'ya karşı pek çok karar vardır e, bu şikayeti ihlal buldu e, fakat İşte Türkiye'ye gelince Ceviz Türkiye kararından bugüne e, hep e, şu söylenmiştir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında, hiç bundan şaşmadı, hep bunu yerleşik içtihat olarak uyguladı. Gamze Uludağ kararı da vardı, zaten karara baktığınızda göreceksiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hep şunu söyledi. E, e, kolluk önündeki ifadesinde, savcı önündeki ifadesinde, sorgu hakimi önündeki ifadesinde soruları görmüş. E, avukatlar da e, dilekçelerinde bu sorulara ilişkin detaylı açıklamalar yaparak itirazda bulunmuşlar tutukluluğa. E, bu çerçevede aslında hani dosyanın e, genel itibariyle şeyini biliyor. E, tamamına erişimi engellemiş olmaları evet. aslında. Ee, çok da e, bu anlamda etkililikle alakalı e, ihlal oluşturacak bir durum olmadığını söylüyor. ceviz kararından hareketle bunu söylüyor. Karşı oyda şunu tartışmışlar. Bu arada karardaki mesele de aynı bunun tekrarı. Karşı oy diyor ki niçin diyor e, AA Birleşik Krallık kararı onda da aynı şekilde Almanya e, ile ilgili verdiği kararlar gibi e, şüphelinin e, tutuklanmasına gerekçe olan e, delilleri Lehe aleyhe bütün delilleri görmemesi... Ve bu çerçevede itiraz yolunu etkin şekilde kullanamayacağına, kullanamayacağına ilişkin bu kısıtlama kararlarının e, bu anlamda 5. maddenin 4. fıkrasını ihlal ettiğini söylüyor. Fakat diyor ki Türkiye ile ilgili davalarda bugüne kadar hep aynı kararları gerekçe göstererek bu şikayetleri reddetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Aslında içtahının tersini uyguladı Türkiye ile ilgili başvurularda diyor. Ama halbuki diyor e, mesela bu olay özelinde şunu söylemiş ki. Bu dava, bu içtahadı uygulamaya devam ettiği ve Türkiye'ye ilişkin uyguladığı içtahadını, ters yöndeki içtahadını değiştirebileceği emsal bir başvuru olabilirdi, bir fırsat olabilirdi ama bunu kullanmadı diyor. Çünkü e, şunu söylemiş, yani ortada tweetler var, yazılar var ama tutuklama gerekçesinde diyor ki kuvvetli suç şüphesinin olduğuna ilişkin deliller var. İşte dosyanın kapsamı, hani bu şu anlamına da gelebilir. Acaba dosyada başka şeyler de mi var benim bildiğim tweet'in ya da yazının aksine? Ama ben bunu görüp buna karşı savunma yapamıyorsam, bunu eleştiremiyorsam o zaman ben e, hakkındaki suçlamaya ilişkin bütün delilleri görmüş ve buna argüman sunma hakkı e, sağlanmış olmam. E, bu çerçevede ciddi önemli bir muhalefet şerhi yazılmış. Ee, ben okuduğum e, içtihat açısından çok şey öğrendim, onu söyleyebilirim. E, çok başarılı bir muhalefet şahit, hukuki ve içtihadı ortaya koyan. E, tabii bundan sonraki başvurularda görülecek ama şu an için soruşturmaya... Erişim engeli bakımından, soruşturma dosyasına erişim olmaması bakımından e, ve sadece işte polisin sorduğu, savcının sorduğu ya da sorgu hakiminin sorduğu sorularla sınırlı olarak itiraz yapılabiliyor olması açısından e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye içtihadı değişmedi. Ceviz Türkiye kararını uygulamaya devam ediyor. Evet, yine 5. maddenin ve 10. maddenin ihlal edildiği bile evet. sınırlı bir sonuca varıldı. Hı -hı. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar mı kararla ilgili. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Hukuk güvenliği açısından ve demokratik bir toplumun inşası açısından siyasi etkilerden, baskılardan uzak, e, adil yargılama sonucunda verilmiş içteki yargı kararlarına ve uluslararası yargı kararlarına uymak son derece önemli. Ve bu ihlallerin evet. bir an evvel giderilmesini sağlamak devletin pozitif yükümlülükleri içerisinde. Ee, umut edelim ki devlet e, bu yargı kararlarının bir an evvel uygulanması açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirsin. Bugünkü e, konuşmalardan da çıkaracağımız en önemli sonuç bu diyorum. Evet. Evet. evet. O zaman yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere ee, izleyicilerimize, dinleyicilerimize Hoşça kalın diyelim. Ee, Açık Radyo'nun bu programların hazırlanması için çaba gösteren arkadaşlara e, ve Selahattin arkadaşımıza, Selahattin Çolak arkadaşımıza da teşekkür ederim. Duyga size ayrıca çok güzel teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür evet. ediyorum. Herkes sağlıcakla kalsın. Selamlar, saygılar. Bu arada aldığımız... Habere göre şu an öğreniyoruz. Ee, seçme ve seçilme faaliyetinde bulunma hakkı ve kişi özgürlüğü güvenliği hakkı bakımından Anayasa Mahkemesi yeniden ihlal kararı vermiş oy birliğiyle Enis Berberoğlu'nun ikinci başvurusu hakkında. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel